Allah Teala'nın El Aziz ve El Cebbar isimleri. Allah azizdir, cebbardır. Allah azze ve celle bu iki ismi birlikte Haşr suresi 23. ayet kelimesinde zikrediyor. Huvallahu lladî lâ ilâhe illâ huvel melikul kudûsus selâmul el azizul cebbar el mutekebbir diye devam ediyor. Ve Allah azze ve celle El Cebbar ismini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 Gücü ve kudretiyledir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başkasında güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur, dilemediği ise olmaz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الملك. Mülkün sahibi olan Allah'ım. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تشا. Sen dilediğine mülkü verirsin. ve الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَى Dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Ve yüceltirsen dilediğini aziz kılarsın ve zelil dilediğini zelil kılarsın. Biyedikel hayr, hayır senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin, her şeyi gücü yetensin. Tuli'ul leyle fi'n nahar, geceyi gündüze ve tuli'un nahara fi'l leyl, gündüzü de geceye girdirirsin. Tuhricul hayye minel meyt,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 her ne kadar bunu gerçekleştirirse ne yapar? izzet sahibi olur. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Muhakkak ki izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerindir. İzzet arayan kimse ne bir malda ne bir mürkte ne de başka bir şeyde aramasın kardeşlerim. Ancak ve ancak Allah'a sığınmakla, ancak ve ancak Allah'a boyun eğmekle, Allah'a kul olmakla izzet sahibi olur insan. El cebbar kelimesi kardeşlerim Allah el cebbardır. Bunun da üç manası vardır. Birincisi kahhar yani her şeye üstün gelen, hiçbir şeye üstünlükte sınırsız olan manasında. İkincisi ise Allah azze ve celle rahmeti ve lütfu bağışlaması geniş olandır, yumuşak davranandır. Allah Azze ve Celle bozguna uğramışa yardım edendir. Fakiri zenginleştirendir. Zorda kalmışa yardım edendir. İşte hastaya ve diğer insanlara hasta olanlara yardım edendir ve onlara şifa verendir ve onlara sabır verendir. Bir duada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki secde arasında Allahümme gfirli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 Allahümme gferli ve hamni ve ciburni vahdini varzıkni. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki secde arasında yaptığı dualardan bir tanesi. Kardeşlerim, Avf İbn-i Malik eş, Eşca'i radıyallahu anh'tan gelen rivayette diyor ki, Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gece namazına kalktı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam,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 Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevdiğine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin, subhanakallahümme bihamdik. Şedü en la ilahe illa ente es-sagfiruk ve tuvbilek ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alamin.